Muazzez Müslümanlar Kardeşlerim Gün doğar Bakarsınız Ağaçlar Kuşlar, çiçekler Her şey olmadığı kadar Güzel görünür Çünkü güneş vardır Gecenin varlığı yoktur artık Eşyanın üzerinde bir perde gibi Kuşatan gece zayir olmuştur Orucunuz, namazımız bütün ibadetlerimiz Allah'a yöneliş şekillerimiz size en uzak gurbetlerden alırlar, var bu kainatın sahibini en yakın noktalara getirirler. Sanki namazlarınız innessalate tenha anil münker kıldıkça Allahu ekber dedikçe her eğildikçe her yöneldikçe doğan güneş Nasıl eşyadaki, nasıl kainattaki bütün karanlık noktaları izale eder, ibadette, namazda ruhumuzdaki bütün kirli noktaları siler, kaldırır. Allah Azze karşısında müstakim bir Müslüman suretine, şekline sizi getirir. Onun için ta Recep ayından beri Şaban'a geldiniz, sürekli kaldırdınız. kaldırtınız. Allahümme bariklere fi racabe o şamban. Ya Rab, Recebi, Şaban bizim için mübarekir. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah'ım diye yalvardınız. Her gözünüzün önünde bir hedef, bir vuslat var. Ramazan-ı Şerif'in iklimine girmek, savurun bereketini, iftarın şerraimini yaşayabilme, Çocuklarınız, kardeşleriniz, sevdikleriniz, hastalar, nasıl sabahı beklerler. Muzdarip her ruh, mustakim her mümin bir Ramazan bekler. Ruhu ağarsın diye, aram ruhu kainatın sahibine yücelsin diye. Ramazan beklediniz. Onun için mahallelerinizin, şehirlerinizin bir şenlik var sevindiniz hani konuşurken hep derdiniz ya ah o çocukluğumuzdaki Ramazanlar diye aslında Ramazanlar gibi hep aynı ama biz büyüdük büyüyünce çocukluktaki belki ruhumuzun safiyetini koruyamadık ticaret yaparken ruhumuz kirlendi insanlarla konuşurken ruhumuz kirlendi eğer çocuk gibi olabilseydik Yine biz Ramazan-ı Şeriflerin güzelliklerini hani evde sofranın başında havalarınız iftarı beklerken siz kapıda minareden ışık yanacak, top patlayacak, koşacaktınız. İftar vakti geldi diyecektiniz, onlara haber verecektiniz. Bir bayram sevinci olacaktı evinizde. Yine sizin çocuklarınız yaşıyordu. İşte bayramdayız. Bir açıdan seviniyoruz. Çünkü ruhumuz çocuk gibi her tuttuğumuz oruçta, her çarağımızda, her verdiğimiz sadakanızda, her Allah'a yönelişinizde çocukluktaki o günlerimiz gibi güneşin doğması gibi, günün ağrması gibi temizlenen bir ruhumuzla Allah'ın karşısında kalkan oldu. Günahlara karşı bir kalkan, öfkelerinize karşı bir kalkan, hafakallarınıza karşı bir kalkan, korunan bir ruhumuzla bayram sabahındasınız. Ama bir açıdan üzülüyorsunuz. Çünkü Ramazan gecelerinin güzelliklerini geride bıraktınız. Gelecek yıl yine iftar sofralarında, yine sahur bereketinde aynı heyecanı yaşamaya dahil içinizde elinizde bir teminat olmadığından dolayı üzülüyorsunuz üzülüyorsunuz hani sofralarınız vardı mahalleden arkadaşlarınızı dostlarınızı yetim yavruları çağırıp da iftarı beklediğiniz sofralar bir verir Allah'a geride bıraktınız. Onun için üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Somali'de kardeşleriniz aç. Onlarla maddenizi paylaştınız. Onlara Allah için bir şeyler gönderdiniz. Onların halini üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Siz bayram sabahındasınız. Sizler buradasınız. Ama dün gece, öndeki gece, kadir gecesi, yeryüzünü, gökyüzünü ımızda, Şam'da, Deirizor'da, Şam'ın diğer şehirlerinde camilerde hani bir azınlık Moğollar Şam'ı silah ettiği zaman onların yanında yer alıp Müslüman'a ihanet edenler, Fransızlar Şam'ı işgal ettiği zaman onların yanında yer alıp camilerdeki ezanları tecavüz edenler şimdi taklarla ibadet Ustam Erifali gibi bir alimi, Kerim e camiinde şuraya gelen, şu caminin içinde namaz kılan, Suriye'nin en büyük alimini camide çok da yaraladılar. O acılara, o fotoğraflara üzüldüğümüz Kur'anın gecesinde kardeşlerimizin acılarını sana, sana gönderiyoruz Allah'ım dediniz. Ama seviniyorsunuz. Bayramın içerisinde. Ta Çin'den bu tarafa güneşin doğduğu en uzak noktalardan itibaren yeryüzünün farklı köşelerinde, camilerde Şimdi sıra sizlerle. Sizler Allahu Ekber dediniz. Güneş doldukça batıya doğru müminlerin saf saf, bayram sabahındaki manzarası devam edecek. Ruhlarımız bu şehraim görüyor. Sanki Medine'de Hz. Muhammed Aleyhisselam konuşuyor. Bir bayram sabahı ummati iyanemizi muayet ediyor. Femmel huyya. Herkes gelsin. Hayızlı kadınlar, özel hallerindeki kadınlar, genç kızlar da gelsin. Ya Rasulallah, elbiseleri yoksa, elbise bulsunlar. Arkadaşları onlara elbise ikram etsinler, alsınlar. Musallamıza gelsinler. Özel hallerindeki kadınlar, namaz kılamayacaklar. Fiyat edin namazdan uzakta dursunlar. Ama o eşer. Çocuklar safta, camiye ara ara yemekler safta. Herkes ellerini kaldırmış. Bir bayram sabahı, kainatın sahibine yalvarıyor. Ona yakarıyorlar. Bayram sabahının güzelliğini seylesinler. Şimdi güzellikler, en güzel kareleriyle Müslümanların coğrafyasında öyle bir güzellik ki kardeşlerim, görmediğiniz Er ki nefsaniyetimizin etkilerinden dolayı görmek istemediğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız şimdi sizlerle aynı saftalar, sizi aynı safta birleştiren, her şey günü bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye namütenayi hamdü selalar olsun. İşte bayramın sabahında bunun için seviniyoruz. Sadece bizler değil. Tenzelu'l melaiketu melekler giriyorlar yeryüzüne. Onlar da sevmiyorlar. Aslında melekler insanoğlu ilk yaratıldığında ve iz qala rabbuke lil malaiketi inni ja'ilu fi'l ardı khalifeten. Qalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfku't-dima ya rabb. Kanlı akıtacak yeryüzünde acılara ızdıraplara vesile olacak, insanları neden halife seçiyorsun Allah'ım diye hallerini, temennilerini Allah'a arz etmişlerdi. Yani bizim varlığımızdan melekler pek hoşluk olmamışlardı. Ama bayram sabahında onlar sizi seyretmek için yeryüzüne iniyorlar. Halk ise şuna benziyor. Insanoğlundan bir damla su çıkar. O su üzerine deyince nefret eder. Necasetti o, koşar yıkar ama o su dokuz ayda Ece kemiğe gülünür. İnsan olarak, Ali olarak, Fatıma olarak dünyaya gelir sonra onu babaları canlarından daha aziz görürler. Önce bir necasetti, yıkanlar atarlardı ama sonra insan oldu Ali bir Fatıma'dır. Sizin canınızın bir parçasıdır. Her şeyi onun için verirsiniz. Melekler de vücudumuzun kirli bölgelerine baktılar. Bunlara yeryüzünü nasıl bırakıyorsun Allah'ım dediler. Ama şimdi bayramın sabahı bütün kötülükleri caminin dışında bırakan saf saf olan ehli imanın güzelliklerine bakıyorlar. Mustaki mahallerinizi görüyorlar. Yeryüzüne indiler. Şimdi sizin dualarınızı alacaklar, yönelişlerinizi kainatın sahibine götürecekler. Şu ifadeler, bu hutbenin mührü olsunlar. İbrahim Aleyhisselam'a melekler yedir. Gider melekler yedince bir ve hanîf. Onlara kızarmış bir buzağı ikram eder. Melekler yine camide sizleri seyrediyorlar. Sizler de onlara Yanık, kırık bir yürek armağan edeceksiniz. Dualarınızı takdim edeceksiniz. O duaları alacaklar. Mustakin müminler olmanın temennileridir onlar, niyazlarıdır onlar. O dualarla gidecekler. İşte o zaman göreceksiniz ki Hem avfakta hem siz değişeceksiniz. Bayram değişecek. Eski bayramı, çocukluğumuzdaki bayramları göreceksiniz. Sizin sözünüzün etkisinin, tesliminin gücü değişecek. çocuklarımıza eşlerinizle konuştuğunuz zaman bakacaksınız ki hayat bir anda değişiyor. İfade şunun gibi olacak. Hasan basiye gelirler. Köleler derler ki bir bayram günü biz de sevinsek. Söylesiniz halka, köle azar de. biz de özgürlüğümüze, hürriyetimize kavuşsak konuşmaz bir hükümeti. Aradan haftalar geçer. Hasan Basi yine dedi. Bu defa der ki ey hal, köleleri azar ediniz. Camiden çıkanlar, kölelerinin yanlarına koşanlar. Şehirde her evde şu kadar köle azar edilir. Soranlar, neden söylediğimiz hafta de, şu kadar zaman sonra ey hal köleleri azar ediniz dediniz. Efendim Önce ben yapmalıydım, şehre gittim, çarşıya vardım, bir köle satın aldım. Bunu satın almak için para biriktirmem gerekiyordu. Sonra onu azat ettim, insanlara dedim ki sizler de köleleri azat ediniz. ramazan Şerif'te kazandığınız güzellikleri yaşayacaksınız. Sonra çocuklarımıza, sonra etrafımızdaki insanlara konuşacaksınız. Göreceksiniz ki sözünüz... Ağzımızdan çıktığı an muhatab, muhatabınız tarafından hemen orada kabul görecek Bayramı bu güzelliklerle yaşamayı, sevinmeyi çocukları, annelerimizi babalarınızı, yaşayanları dünyada, yaşamayanları kabirde, onları ziyaret ederek ya da